Elçilerin İşleri 10. Bölüm Sezariye'de Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat üç sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus Evi deniz kıyısında bulunan Simun adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius, iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları yafaya gönderdi. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kesveye." dedi. ''Asla olmaz Ya Rab'' dedi Petrus. ''Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim.'' Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek ''Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?'' diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona ''Bak üç kişi seni arıyor'' dedi. ''Hadi kalk aşağı in hiç çekinmeden onlarla git.'' Çünkü onları ben gönderdim. Petrus aşağı inip adamlara Aradığınız kişi benim. Dedi. Gelişinizin sebebi ne acaba? Doğru ve tanrıdan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Kornelius adında bir yüzbaşı var. Dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti. Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafadaki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak ''Kalk, ben de insanım.'' dedi. Petrus, Corneliusla konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. ''Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi.'' Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırttığınızı sorabilir miyim? Cornelius Üç gün önce bu sıralarda saat üçte evimde dua ediyordum. Dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. Cornelius dedi. Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafaya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O, deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftis çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor ve İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara... Ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu, halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh, Konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar, kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, ''Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaptiz olmalarına kim engel olabilir?'' dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftis olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.